aleyhi ve sellem Geçen dersimizde orucun tanımını yapmış idik ve bu tanıma göre orucu bozan ve bozmayan meselelere temas edilmiş idi. Kısaca bunları özetlemek gerekirse Meseleyi üç başlıkta ele almış idik. Birincisi her ne kadar oruç bozuldu gibi gözükse de yani sureta itibariyle bozuldu gibi gözükse de orucu bozmayan hal ve durumlar ki bu da kişinin oruçlu olduğunu unutarak bir şey yemesi veya içmesi veya da hanımı ile cinsel münasebette bulunması. Bu durumdaki bir kimse orucuna devam eder ve orucu bozulmuş olmaz. Tabii unutmak ile hata arasını ayırmıştık hatırlayacak olursanız. E, hata kişinin oruçlu olduğu aklındayken e, yanılgı olarak yani ağzına su veriyordu da o anda e, bir anda gaflette bulundu ve onu yuttu. Ama oruçlu olduğunu unutarak yapmadı bunu. İşte abdestte bu genelde olabiliyor veya gusül abdesinde olabiliyor. Bu durumda o kişinin orucu bozulur. Ama oruçlu olduğunu unutarak bizati karnını doyursa bile, hararetini dindirse bile bu kimsenin orucu bozulmaz. Çünkü hükmen bu kimsede imsak yani yemekten içmekten kendisini alıkoyma vardır. Buna dair bir meseleye daha temas etmek isterim. Namaz da oruç gibi bir ibadettir ve orucu bozan bir takım hal ve hareketler olduğu gibi namazı da bozan hal ve hareketler vardır. Peki kişi namazda kılarken namazda olduğunu unutarak namazı bozan hal ve hareketlerde bulunsa bu kimsenin namazı bozulur mu bozulmaz mı? Yani oruçla kıyas etmemiz mümkün müdür değil midir? Bu noktada her şeyden önce oruç hakkında hadis-i şerif vardır. Bir kimse oruçta olduğunu unutarak yediğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam orucuna devam et. Seni Allah yedirmiş ve Allah içirmiş buyurduğundan dolayı. Bunu diğer meselelerinde buraya kıyas etmemiz mümkün değil. Ancak fukaha buna dair şöyle bir talil de getiriyor. Diyor ki oruç ibadeti öyle bir ibadettir ki kişinin oruçlu olduğunu vehmettiren bir durum zahiri olarak yoktur. Yani iki şahıs düşünelim ki bir kişisi oruçlu olsun bir diğeri oruç tutmasın. Zahirden bakan bir kimse bu oruçludur, bu oruçsuzdur diyebileceği bir durum yoktur şekil itibariyle. Ama namaz böyle değil. Namaz kılan bir kimse namaz kılmayandan ayırt edilebiliyor. Hal ve hareketleri onun namazda olduğunu gösteriyor. O yüzden deniyor ki, Namazda müzekkirat vardır. Yani kişinin her daim namazlı olduğunu ifade eden hal ve hareketler var olduğu için bu kimsenin namazlı olduğunu unutması bir mazeret olarak kabul edilmez. Bu sebeple namazlı olduğunu unutarak namaza aykırı bir eylemde bulunacak olursa namazı bozulur. Ama oruçta bu müzekkirat yoktur. Yani kişinin oruçlu olduğunu kendisine bildirecek hal ve hareket bulunmadığı için bu kimsenin oruçlu olduğunu unutması bir mazeret olarak kabul edilir ve bundan dolayı unutarak yemesi içmesi orucuna zarar vermez deniyor. Bu şekilde konuyu birbirinden ayırt edebiliyorlar. Ama daha arka planda dediğimiz gibi oruca dair nas vardır, hadis-i şerif vardır ve bu genel kurala aykırı olarak gelmiştir. Kıyasa aykırıdır e, ve Hanefi fıkında var olan bir kural. مَا ala عَلَى kıyas الْقِيَاسِ فَغَيْرِهُ لَا Hangi mesele ki genel kurala, genel kıyasa aykırı olarak varit olmuşsa o kabul edilir ama bizatihi kendisi makhisünaleyh yapılmaz. Yani başka meseleler o referans alınarak onun üzerine kıyaslanılması mümkün olmaz. Dolayısıyla bunu böyle anlamamız gerekir. İkinci bir başlıkta yine oruçlu olduğu halde orucu bozmayan durum ihtilam olması veya otta hanımına bakması ama temas olmaksızın mücerret nazar mücerret bakıyor ve bu bakma neticesiyle kendisinde inzal olması, boşalma olması bu doğrucunu bozmaz. Veyahut da inzal olmaksızın e, tutması veya hanımını öpmesi bu da e, orucu bozan bir durum değildir. Peki ikinci başlığımız neydi? İkinci başlığımız ise oruç bozuluyor ama bozulduğu halde gününe gün gerekiyor. Kefaret gerekmiyordu. Bu da e, kişinin hanımını öpmesi veya tutması neticesiyle affedersiniz boşalması. Böyle bir durumda orucu bozulur ama kefaret gerekmez. Yine kişinin istem dışı ağız dolusu kusması e, bu da Orucu bozar ama kefaret gerekmez. Veya gıda maddesi olmayan, tedavi maksadı da barındırmayan bir takım şeyleri yutması. İşte taş parçası, çakıl taşı, kum, toprak veya demir parçası veya boncuk yutması. Bu da orucu bozsa dahi kefaret gerektirmeyeceği bir durumdur. Ama kusma konusunu dediğimiz gibi istem dışı olursa orucu bozulmayacak. Şey, istem dışı olmazsa orucu bozulur. Ama kişi istem dışı yani kendi elinde olmaksızın kusarsa bu ister ağız dolusu olsun ister ağız dolusu olmasın her halükarda orucu bozulmayacağı ifade edilmişti. Sadece şöyle bir mesele vardı. Böyle bir kimse kussa ve kustuğunun bir kısmı geri dönse bu kişinin orucu bozulur mu bozulmaz mı? İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Allah onlara rahmet etsin, Bu noktada farklı görüş serdetmişlerdi. Bir tanesi ki İmam Ebû Yusuf Rahimullah ağız dolu olmaklığını esas almış. İmam Muhammed ise kişinin kendi dahlinin olup olmamasına esas almıştır. Buna göre kişi istem dışı kussa ve kustuğunun bir kısmı geri dönecek olursa İmam Ebû Yusuf Rahimullah kusmuş olduğu miktarın ağız dolusu olup olmamasına bakıyor. Eğer ağız dolusuysa bir kısmı geri döndüyse bu kişinin orucu bozulur diyor. İmam Muhammed ise ağız dolusu olup olmamasına değil geri dönüşünün kendi istemiyle olup olmadığına bakıyor. Eğer kendi kasıtla bunu yutmuşsa veleki ki kustuğu miktar ağız dolusu olmasa da orucu bozulur diyor. Ama istem dışı yutmuş ise veleki ki ağız dolusu olsa dahi bu kimsenin orucunun bozulmayacağından bahsediyor. Tabii bu gibi ihtilaflı olan meselelerde ibadet konularında ihtiyatla hareket etmek her zaman için daha güzeldir. Yani orucun bozulduğuyla hüküm verip eğer yutma söz konusuysa tabii ki yoksa mücerret kusmak ile bozulmayacağı ittifakidir. Ee, eğer yutmak söz konusuysa bu ihtilaftan kaçmadığını orucun bozulacağıyla hükmetmek gerekir. Ama yine güne hürmeten e, bir şey yemeyeceğiz ve daha sonraki bayramdan sonra da o günün kaza edilmesi elbette ihtiyata uygun olandır. Bugün nasip olursa okuyacağımız bölümde ise yine oruç bozuluyor ama orucun bozulmasıyla beraber hem kaza gerekecek hem de kefaret gerekecektir. Bunlardan bahsediyor. Yani kefareti gerektiren durumlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men cam'a amiden fi ehadis sebileyn ev ekele ev şeribe ma yütegazza bihi ev yütedava bihi fe aleyhil qada'u vel kefare. Geçen dersimizde de temas etmiştik. Fıkıh kitaplarımız odaklı olarak meseleyi irdeler. Yani hangi konuyla irtibatlıysa İncelemiş olduğu mesele o konuya odaklı olarak meseleyi anlatılır. Onun haricinde farklı açılardan konuya bakılmaz. Dolayısıyla bunu okuyan ve okutan kimse bildiğinden dolayı sadece orada anlatılmak isteneni anlar. Anlatılmak yani konunun haricinde olan meseleleri zaten biliyor demektir. Bunu şunun için söylüyorum. Burada diyor ki bir kimse hanımından arka veya ön yolla beraber olsa. Şimdi bu sonuç olarak kefareti gerektirir mi gerektirmez mi? Buna odaklı olduğu için ibareyi böyle kuruyor. Yoksa böyle bir eylemin caiz olup olmama meselesi bir bahsediğerdir. Şüphesiz bir erkeğin hanımıyla arka yolda ilişkiye girmesi katli haramdır, günahtır, vebaldir. Bu hiçbir şekilde tecrüz edilmiş değildir. Bunu bir kere e, ifade etmek gerekir. Ama böyle olmakla beraber varsayım olarak olacak olsa, böyle bir cinsel münasebet olsa bizim oruca dair vereceğimiz hüküm nedir? İşte bundan bahsediliyor. Yoksa bunun caizliliği şeklinde bunu anlamamız elbette çok büyük bir hata olur, çok büyük bir yanlış olur. Nasip olursa bu gibi ibarelerle karşılaştığımız zamanda da bu noktaya temas etmeye gayret edeceğiz. Yani yanlış anlaşılmamalara, anlaşılmaya sebebiyet vermemek adına. Şimdi bu mencu'a mimmden hadis sebilen kişi oruçlu olduğunu bildiği halde yani unutma söz konusu değil hanımıyla beraber olsa cinsel ilişki yaşasa ev ekele ev şeribe bir şey yesse ve isse, yemiş olduğu veya içmiş olduğu şey ki ma'taga zabih ev yutedava yukarıda bahse konu olan yenilmeyecek bir madde değil veya bahse konu olan e, tedavi olmayacak bir madde değil. Yani ya tedavi maksadı veyahut da gıda olacak veya yenilmesi muhtad olan bir şey. Böyle bir şey yese ve içecek olsa فَالِهِ الْقَدَعُ kefare <وَالْكَفَارَة> Bu kimseye hem kaza gerekir hem de kefaret gerekir. Halk dilinde 61 gerekir ifadesi kullanılıyor ki 60 aslında 2 ayı temsil ediyor. O bir de kazadır. Ve bu 2 ay oruç peş peşe tutulmasının gerekliliğinden biraz sonra bahsedilecektir. Peki bu durumdaki kefaret nedir? Mistü kefareti, zahar zahar kefareti gibisi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç türlü kefaretten bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de. İşte birincisi katil kefareti. Yani bir insan hata en birini öldürecek olsa bu durumda diyetin haricinde kefaret tutması gerekiyor. İkincisi yemin kefareti. Kişi bir yemin etse ve yeminine sadakat gösterememesi durumunda yani yeminini bozacak olursa bunun vermesi gerektiği kefaret. Üçüncü kefaret ise zahar kefareti ki Mücadele Suresinin ikinci, üçüncü ve dördüncü ayet-i kerimelerinde beyan edilen kefaret sistemi. Peki oruç meselesindeki kefaret bu üç kefaretten yani Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen üç tür kefaretten hangisidir? İşte bu noktada Musannif diyor ki, İmam-ı Kuduri misli kefareti zahar, zahar kefareti gibi. Tabi zahar nedir? Önce bunu tanımlamamız gerekir. Zahar Türk örfünde olmayan, bizim bulunduğumuz coğrafyada olmayan ancak Araplarda çok yaygın olan bir boşama şekli idi. Kişi hanımını kendisine ebediyen haram olan bir kadının bakması haram olan bir uzvuna benzetmesi. Yaygın olarak söylen, söylen, söylenen ifade işte sen bana anamın sırtı gibisin veya sen bana annem gibisin, işte bacım gibisin ifadeleri. Burada zahar gerçekleşir ve bu zahardan dolayı kişinin işte üçlü bir kefaret sistemi vardır. Bu kefareti yerine getirmesi aksi takdirde o hanımla birlikteliği caiz olmaz. Ama tabii bu bizim örfümüzde olmadığı için bu benzetme, Sadece yalın bir benzetme olarak yani sen aynı anam gibisin, onun ahlakı sende var veya onun gibi bana çok iyi bakıyorsun veya onun gibi işte biraz aksilik yapıyorsun tarzında olursa bu mücevlet bir benzetmedir ki bundan dolayı herhangi bir şey gerekmeyecektir. Ee, Gerçi konumuz zahar değil ama yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermem adına bu açıklamayı yapıyorum. Ee, Günümüzde böyle bir benzette eğer kişi bu işin bilincinde değilse yani fıkı okumamışsa veya buna dair bir duyumu yok ise mücerret böyle bir benzetmesinden dolayı hemen burada zahar gerçekleşti demek doğru olmaz. Ama haram kılmayı kastederek işte sen benim anam ol bacım ol tarzında bir ifade ise burada durum farklı olur ki bu kişiye tavsiyemiz şahsı adına bir hoca efendiye bu meseleyi fetvasını sorsun. Konumuz olmadığı için oraya girmeyeceğiz. Peki zahar kefareti nedir? Onu bilmemiz gerekir. Çünkü konumuzla alakalı olarak kişi kasıtlı olarak orucunu bozduğu zaman kefaret vermesi gerekiyor. Nedir bu kefaret? Bu üçlü bir sıralaması vardır. Birinci olarak köle azat etme. Eğer kişinin köle azat edebilme imkanı yok ise iki ay peş peşe oruç tutma. Eğer buna da imkanı yok ise... Yani gücü yok ise o zaman 60 fakiri yedirme. Sabahla akşamını yedirme. Diğer bir ifadeyle 60 tane fitre miktarı sadak olarak vermesi. Kütüb-ü Sitte'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Ebu Hureyre radıyallahu teala'nın tarihiyle gelen bir hadis-i şerifte, Efendimiz aleyhissalatu vesselam adımın biri geliyor. Ya Rasulallah ben de helak oldum, ailemi de helak ettim. Deyince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam soruyor nedir durumun? Bu zat diyor işte ben Ramazan-ı Şerif ayında oruçluyken hanımımla beraber oldum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, kölen var mı onu azat et diyor kefaret olarak. Bu zat diyor ki yok azat edecek imkana da sahip değilim. O zaman iki ay peş peşe oruç tut. Adam diyor ki bunu yapacak imkanım da yok. Zaten başıma gelen oruçtan dolayı geldi. Yani buna imkanım yok, gücüm yok tutamıyorum deyince onun üzerine 60 fakiri yedir. Diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu zat onu da yapacak maddi imkanım yok demesi üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zatı yanında tutuyor. Bir sepet hurma getiriliyor ve bu zata vererek diyor ki git bunu tasat tüket 60 tane fakire yedir. Onun üzerine sahabe-i kiramdan olan bu zat diyor ki ya Rasulullah benden ve ailemden daha fakirini tanımıyorum. Deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ederek git o zaman bunu ailene yedir buyuruyor. Bu hadis-i şeriften istidlal ederek fukaha diyor ki oruç kefaretinde sayılan bu tertip zahar kefaretindeki tertiple aynıdır. Dolayısıyla oruç kefareti zahar kefaretiyle eş olacağından dolayı öncelik köle azat etmek ki günümüzde bu olmadığı için direktmen iki ay peş peşe oruç meselesi vardır. Ama bunu tutabilme imkanı yoksa kişinin hasta olması veya yaşlı olması gibi bir takım nedenlerden dolayı tutamıyor ise bu konuda bir muhayyerlilik yok. Bunu beyan etmek gerekir. Yani ister böyle yapsın, ister böyle yapsın değil. Oruç tutması gerekiyor ama tutamıyor ise bu takdirde 60 fakiri sabahlı akşamlı yedirmesi, diğer bir ifadeyle 60 tane fitre vermesi gerekir. Misli kefareti zahar demek bu demektir. Peki ve men fima dunel felç Kişi yine hanımıyla birlikteli olsa ancak bu birliktelik gerçek anlamda bir münasebet olmazsa yani önden ön ve arka yoldan bir birliktelik olmaksızın işte tutması gibi birtakım hal ve hareketlerle hanımla birlikteliği olsa ve enzele ve bununla beraber bir boşalma da söz konusu olursa faalihi el kefaret bu kimsenin orucu bozulur ama kefaret gerekmez. Oruç babında kefaret ceza hukukundaki hatlar gibidir. İslam ceza hukukundaki hat diye tabir ettiğimiz e, şer'i cezalar nasıl ki bir takım şüpheler ile düşüyor ise oruca dair kefaret de o kişinin işlemiş olduğu cerimenin hafiflilik veya ağırlık derecesine göre değişkenlik arz eder. Yani bir şüphe varsa bu durumda kefaret düşer sadece kaza etmesi gerekecektir. Dolayısıyla bu okuduğumuz meselede kişi hanımı ile birlikteliği oluyor. Ama bu birliktelik gerçek anlamda cinsel münasebet değil. Ama ileri gidiyor ve bu ileriki aşamada boşalma taahhüt ediyor. Oruç bozulur. Oruç bozulur ama tam bir cerime, tam bir suç işlenmemiş olduğundan dolayı kefaret gerekmez deniyor. Yani günle gün tutacak. Tabi burada şunu da ifade edelim. Kefaretin olmaması... Suçun hafif olduğu anlamına gelmez. Çünkü bazı yerler vardır ki bazı noktalar vardır ki kefaret yoktur. Ama o işlenen suç kefareti olan suçtan daha ağırdır. Bunu ileride nasip olursa okuyacağız. Söz gelimi bir kimse Ramazan-ı Şerif orucuna başlasa ve gün içinde kasıtlı olarak orucunu bozsa. Bu kimse hem gününe gün tutacak hem de kefaretini tutacak. İki ay peş peşe oruç tutacak. Ama diğer bir insan hiç şer'i bir mazereti olmaksızın. Müsafir de değil, hasta da değil veya başka bir takım sıkıntıları da yok. Sadece keyfi olarak Ramazan-ı Şerif'te oruç farz olduğu halde oruç tutmayacak olursa, yani oruca hiç başlamazsa bu kimse sadece günle gün tutar. Kefaret yoktur. Şimdi burada şöyle bir algı. Ya öteki adam oruca başlıyor, günün belli bir zamanına kadar geliyor ve buna rağmen orucuna dayanamayıp bozuyor. Buna kefaret gerekir diyoruz. Öteki adam tamamıyla işi tembelliğe vurarak hiç oruşa başlamıyor ve bu kişiye kefaret yok diyoruz. İşte bu kefaretin olmaması hafif olduğu anlamına gelmez. Bunu vurgulama adına bu misali verdim. Kefaret bir telafidir aslında. Bu anlatmış olduğumuz adamın suçu o kadar ağır bir suçtur ki hiç oruca başlamaması bunun telafisi dahi yoktur. Tamamıyla tövbe istiğfar edecek artık allah azimü Azimuşşan'a karşı kendini affettirmeye gayret edecek. Bunu böyle algılamalıyız. Yoksa kefaretin olmamasını bir hafiflik derecesi olarak görmemeliyiz. Kefaretin olması ise bir telafisidir. Bir telafik onumu olarak değerlendirilir. Dolayısıyla kefaretin varlığı, onun ağır veya hafifliği şeklinde bizim için bir kıyaslama metodu değildir. Evet konumuza dönecek olursak. Demek ki bir kimse hanımıyla ki birlikteliğinde gerçek anlamda cinsel münasebet olmaksızın mübaşere fahişe dediğimiz e, tutması öpmesi neticesiyle boşalma olursa orucu bozulur ama bundan dolayı kefaret gerekmez. Peki yine sual edilen bir mesele ee, Ramazan kazası tutuyorum. Yani kişi bir şekilde Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmamış ve daha sonraki günlerde bunu kaza ediyor. Kaza etme esnasında yukarıda bahse konu olduğu üzere kasıtlı olarak orucunu bozarsa buna kefaret gerekir mi? İşte Musannif buna cevap sadedinde diyor ki وَلَيْسَ ف۪ي اِفْسَادِ الصَّوْمِ mi غَيْرِ رَمَضَانْ كَفَارَتٌ Ramazan-ı Şerif ayının haricinde orucu bozmaktan dolayı kefaret yoktur. Kefaret aya endeksi olan bir uygulama. Ramazan'da eda ile alakalı eda yaparken Ramazan-ı Şerif ayında oruçlu eda yaparken kişinin kasıtlı bozması durumunda gerekli olan bir cezadır. Ama Ramazan-ı Şerif'in ayında ise Kişi haricinde ise kaza yapıyorsa her ne kadar tutmuş olduğu oruç farz oruç olsa bile çünkü kaza tıpkı eda gibidir. Eda farzsa kazası da farzdır. Eda vacipse kazası da vaciptir. Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmak farz olduğu için kazası da farzdır. Ve varz orucunu kasıtlı olarak bozmuş olsa bile bu kimseye kefaret yoktur diyor. Yine devam edelim. Orucu bozup da e, kefareti gerektirmeyen durumlar nelerdir ve ihtekene bir kimse laman yaptırsa arka e, tarafından bir takım ilaçları e, kalın bağırsağa doğru dercetse ev isteate veyahutta burnuna bir ilaç damlatsa günümüzde işte burun damlatma burun damlalarının damlatılması gibi düşünebiliriz ev katrafi veya veyahutta kulaklarına bir ilaç damlatacak olursa laman yaptırmak veya burna ilaç damlatmak veya kulağa ilaç damlatmak ileride vereceği cevap üzere bunların hepsinde oruç bozulacaktır. Ancak kulağa damlatılan şey hakkında fukağının bazı talihleri vardır. Damlatılacak olan şey yani kulağa derc edilecek şeyin yağ olmasında hüküm farklı, su olmasında farklılıktan bahsediliyor. Ve ibarede katarafi üzünehi dühnen şeklinde şarihler oraya bir kayıt getiriyor. Yani yağın kulağı damlatılması durumunda. Eğer su damlayacak olursa bu noktada alimlerin tartışması vardır. Ancak tercih edilen görüş eğer kişinin kendi dahliyle olursa gerek yağ olsun yani ilaç olsun gerek su olsun her halükarda orucun bozulacağıdır. Ama kendi dahli olmadan kendi kendine bir şey kaçacak olursa bu durumda su ve yağ ayrımını yapıyorlar ve diyorlar ki yağ kaçarsa oruç bozulur ama su kaçarsa oruç bozulmaz. O zaman şöyle bir cevap vermiş oluruz günümüzde özellikle yaygın olan kulak yıkatmak oruçlu için elbette orucunu bozacaktır. Çünkü orada kişinin kendi dahliyle kulağına su veriyor veya başka maddeler veriyor. Ama işte diyelim ki oruçluyken kişi suya daldı. Ve suya daldığından dolayı kulağına su kaçtı. Bu orucu bozmaz. Tabi buna da cevap vermiş oluyoruz. Oruçluyken denize girmek veyahut da işte havuza girmek oruca zarar verir mi? E, kişi ağzını ve burnunu güzel muhafaza edecek olursa, yani su yutmayacak olursa veya burnundan su çekmeyecek olursa, bunun böyle bir suya girmesinde bir zarar yoktur. E, sadece bir keratten bahsediliyor. Serinleme gayesi olursa. Bu noktada da İmam-ı Azam Rahimullah ile İmam-ı Ebu Yusuf arasında... Allah onlara rahmet etsin. Görüş farklılığı vardır. Biri serinleme gayesi olursa mekruhtur derken bir diğeri ise veleki serinleme gayesi dahi olsa ibadetine kuvvet kazanabilme gayesi varsa bu olabilir şeklinde ifadeler var ki Ömer Nasu Efendi her ne kadar bu kitabımızda bu olmasa da e, İslam ilmahinde bunu açık ve net bir şekilde beyan etmiştir. Orada da bunu görmemiz mümkündür. Demek ki e, kulağa damlatılacak olan şeyin yağ olması, ilaç olması ister dahlimiz olsun ister dahlimiz olmasın her halükarda doğrucu bozarken suyun girmesi kendi kendine girer, orucu bozmaz ama kişinin bizatihi kendisinin girdirmesi olursa bunun da orucu bozulacağı, bozacağı tercih edilen görüştür. Diğer bir mesele evdava caifeten. Caifeten batında var olan bir yara demektir. Yani karın bölgesinde bir yara var ama açık bir yara var. O yara üzerine ilaç damlatıyor ve o ilaç iç tarafa ulaşıyor. Ev ammeten veya kafada baş tarafında bir yara var, açık bir yara var. Oraya ilaç koyuyor. Bir devain vasale ila cevfihi ev dimagihi cevf bakıyor, dima ise ammeye bakıyor. Yani açık yaraya ilaç koyuyor. Koymuş olduğu ilaç Karın bölgesine ulaşıyor ve başında olan bir yarası var. Oraya ilaç döküyor. O ilaç beyne, dimaya ulaşıyor. Bu durumda orucu bozulur mu bozulmaz mı? Eftara orucu bozulur diyor. Ancak bu konuda yine tartışmalı olan meselelerden bir tanesidir. İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahumullah bir tarafta. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimullah ise diğer bir tarafta olmak üzere bu konuya dair farklı iki görüş serdedilmiştir. Ebu Hanife orucun bozulacağını söylerken Allah ona rahmet eylesin İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bozulmayacağını ifade etmektedir. Sebep olarak da meseleyi şu şekilde tasvir ediyorlar. Vücutta var olan menfezin tabi ve gayri tabi olarak ikiye ayırıyorlar. Yani yaratılışta var olan menfez yaratılışta olmayan bir menfez. Menfez oradan geçiş demektir. Ağız olsun, burun olsun, kulak olsun, makat olsun bunlar tabi bir menfezdir. Böyle bir menfezden vücuda bir şey giriyor ise bu ittifaklı orucu bozar. Ancak açık bir yaraya dökülen ilacın iç tarafa girmesi veya günümüzde var olduğu üzere serum veya iğne vasıtasıyla vücuda bir takım şeylerin derç edilmesi orucu bozar mı bozmaz mı? İşte bu noktada İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed diyor ki tabi menfez değil ise bu orucu bozmaz. Ama Ebu Hanife rahimullah ise vücuda bir şey girip ve orada kayboluyor ise velev ki o şey gıda maddesi olmasın velev ki o şey tabi bir menfezden girmiş olmasın her halükarda orucu bozacağını ifade ediyor. O yüzden okuduğumuz bu ibarede evdava dava ca ifeten ev ameten bir deva in fe ila jefi ev dimaghi iftarak aydi i̇mam Azam Ebu Hanife rahimeullah'a göredir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bu noktalarda tam bir menfez olmadığından dolayı bu kişinin orucunun bozulmayacağını vurgulamıştır. Ömer Nasuhi efendi halinde bu konuyu irdeledikten sonra diyor ki Devlet-i Ali Osmaniye'de bir dönemde İmam-ı ve İmam Muhammed'in ile hareket edilmiş ve özellikle iğne ki günümüze çok e, sual geliyor bu noktada oruçlu bir kimsenin yaptırmasında bozulmaz görüşü hakim olmuştur. E, ancak daha sonradan Ebu Hanife'nin fetvası yine e, yaygınlık kazanmıştır. Peki bu noktada ne yapmak gerekir? Yani biz kafamıza göre bunu veya bunu alalım mı? Tabii ki bu doğru bir şey değil. Bu noktada tercih ehli olması gerekir. Tercihli ehli hangi görüşü tercih ettiyse bize düşen de o görüşle amel etmektir. Ee, ancak e, okumuş olduğumuz kitabın uslubu genel itibariyle Ebu Hanife'nin, e, Rahimullah'ın görüşlerini ön plan veriyor, öne geçiriyor. Ancak diğer imamlarla birlikteliği varsa onu da takdim ediyor ve daha fazla ihtilafa temas etmiyor. Çok bazı noktalarda ihtilaflardan bahsediliyor, metin olduğundan dolayı. Ve ihtiyaç hadedinde de ibadet konularında genelde Ebu Hanife'nin görüşü tercih edilmiştir. Ama günümüzde soruluyor, kişi ben şeker hastasıyım diyor. İşte enüsinim vurdurmak zorunda olabiliyorum. Veya migren hastasıyım, oruçluyken migren krizim tutuyor ve iğne olmak, ağrı kesici vurdurmak zorunda olabiliyorum. Bu noktada ne yapılabilir? Bu noktada e, biz cami halimizde, İsmail fetva kurulunda şöyle diyoruz. E, i̇ğne aslında orucu bozar. E, Ebu Anife Rahimullah'ın görüşü doğrultusunda. Dolayısıyla kişi yaptırmamalıdır ama illaki yapılması gerekiyorsa oruçluyken, bu serom da olabilir veya başka ağrı kesici iğneler de olabilir. İlla ki yapması gerekiyorsa yaptırsın veya işte dediğimiz gibi şeker hastalarının özellikle kullanmış olduğu en olabilir. Bu iğneyi yapar ama orucuna yine devam eder. İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'e göre, rahim göre zaten oruç bozulmamıştır. Bayramdan sonra ihtiyaten Ebu Hanife'nin görüşünden görüşü itibarı alınarak ihtiyaçsa dediğinde ihtiyat gereğiyle onu iade eder diyoruz ki bu bu şekilde hareket etmek aslında ihtiyata uygun olandır. Yine konumuza devam edecek olursak ve in aktara fi ihlil idrar yoluna kişi su veya yağ girdirecek olursa bütün bunlar da lem yuftir inde bi hanife bütün bunlar derken bu son okuduğumuzda, aktara fi meselesinde yani idrar yoluna bir e, su e, veyahutta bir yağ veya bir ilaç e, zark edecek olursa Lemüftülen diye bir Hanife Ebu Hanife rahimullah göre orucu bozulmaz ama vakaley bu Yusuf yuftiru imam yusuf ise orucu bozulacağını söylemiştir rahimehumullah Bazı ihtilaflar vardır ki rivayetten kaynaklanır. Bazı ihtilaflar vardır ki dirayetten kaynaklanır. Bazı ihtilaflarda vardır ki kavramdan kaynaklanır. Bilgiden. Rivayet Birine ulaşan rivayeti bir diğeri farklı bir şekilde yorumlamış veya biri diğerine nispetle o rivayeti daha kavi görmüş ve bu manada farklı görüşler ortaya çıkmış olabilir. Veya rivayet olarak değil de kıyas yoluyla ki buna dirayet diyebiliriz. Bakış açısında birinin kıyası farklı sonuca gitmiş diğerinin kıyası farklı sonuca gitmiş ve bu şekilde görüş farklılığı olabilir. Üçüncü iktilaf ise ki burada aslında temas etmek istediğimiz nokta budur. Lafsi diye tabir edilen bir ihtilaf. Yani bakış açısı ve bilgiye dayalı. Ebu Hanife Rahimullah diyor ki idrar yoluna damlatılacak olan su orucu bozmaz. Niye? Çünkü idrar yoluyla iç tarafta bir menfez yoktur da o yüzden. Yani kendi zamanında tespit ettiği tespite göre... İdrar yoluyla iç tarafta bir menfez yoktur. Kanaati kendisine hakim olmuş veya öyle bilmiş ve bu bilgisine binen içeri bir şey girmiyor diyerek orucu bozmayacağını söylüyor. Oysa İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise oradan bir menfezin olacağı bilmiş ve o şekilde bir bilgiye sahip olmuş. Ve dolayısıyla içeri bir şey girmiş olacağından dolayı ve tabi bir menfezden girmiş olacağından dolayı orucu bozulacağını söylemiş. O zaman bu ihtilaf hakikaten lafsi bir ihtilaf oluyor ve netice olarak şu ortaya çıkıyor. Gerçekten idrar yoluyla iç tarafta bir menfez var ise ittifakla herkese göre oruç bozulur. Gerçekten bir menfez yok ise o zaman ittifakla hiç kimseye göre oruç bozulmayacaktır. Bunu bu şekilde e, bilmemizde fayda var. E, tercih edenler bazıları menfezin olmadığına işte idrar terleme yoluyla geldiğini ifade etmiş ve bu noktada Ebu Hanife'nin görüşünün daha isabetli olduğunu söyleseler de bu tıbbi bir meseledir. E, bu manada e, tabiplerden yardım alınarak burada bir menfez var mıdır yok mudur bu bilgi doğrultusunda cevap vermek daha uygun olacaktır. Tabi bu içeri girecek ve tamamıyla orada kaybolacak ve oradan e, menfezden e, dahile giren bir şeyden bahsediliyor. Günümüzde sual ediliyor. Erkeklerin pamuk kullanması oruçluyken orucuna zarar verir mi? İşte pamuğun uç tarafta gözükmesi veya gözükmemesi gibi bir ayırma gitmeye gerek var mı yok mu? Bu noktada vermemiz gereken cevap pamuk kullanmak hiçbir şekilde oruca zarar vermeyecektir. Çünkü e, bahse konu olan şey ya veya su içeriye girip girmemesinden kaynaklanan bir ihtilaftır. Oysa pamuğun içeri yani girmeyeceği, dahile dahil olmayacağı sadece idrar yolunda kalacağı ittifakidir. Herkes bunu biliyor ki aksi takdirde içeri girecek olursa zaten bu tıbbı alanda ciddi sıkıntılara da sebebiyet vereceği için pamuk kullanmak hiçbir şekilde gerek Ebu Hanife'ye göre gerek i̇mame Bu Yusuf'a göre Allah onlara rahmet etsin oruca zarar vermeyeceğini söylememiz yeterli olacaktır. Şimdi buraya kadar olan bölümde Orucu bozduğu halde kefaret gereken meselelere temas etti. Ki bu da kasıtlı olarak kişinin yemesi, içmesi veya cinsel münasebette bulunması. İkinci olarak da orucu bozup da kefaretin gerekmediği noktalardan bahsetti. Bir de tartışmalı olan konular. Yani imamlar arasında görüş farklılığı olan meseleler. Eğer zaten bir konuda görüş farklılığı varsa ondan dolayı kefaret gerekmeyeceği de ittifakidir. Çünkü dedik ya kefaret Şer'i cezalardaki hat kabilindendir. Şer'i cezalar gibidir. Nasıl ki onlar şüpheyle düşüyor ise kefarette şüpheyle tahakkuk etmez deniyor. Şimdi okuyacağımız bölümde ise orucun mekruhlarından bahsedilecek. Yani bir insan oruçlu olduğu halde şu bahse konu olan şeylere yapacak olursa her ne kadar orucu bozulmazsa da bu yapmış olduğu işlemden dolayı mekruh işlemiş olur. Bunlardan bahsedecek. Ve men zaka şey en bi bir kimse oruçlu olduğu halde ağzıyla ile bir şey tadacak olsa lem yuftir orucunu bozmuş olmaz. Çünkü ağzın iç tarafı dahil değildir. Yani ağza bir şeyin girmesi, cevfe bir şeyin girmesi anlamında olmadığından dolayı Oysa orucun tanımında içeri bir şeyin girmesi gerekiyordu. O zaman bu kimse orucunu bozmaz. Ama şu kadar var ki ve bunun böyle bir işlem yapması mekruhtur. Yani bir yemeğin tadına bakması eğer herhangi bir cebredici bir mecburiyet yok iken bunu yapması, keyfi olarak bunu yapması mekruhtur. Ama mekruh olmakla beraber orucu bozmaz. Yine devam ediyor ve yukruhu lilmer eti Kadın için de mekruhtur en tem du'a li et Genelde uygulamada kadınlar çocuklarını yedirirken çocuklarının çiğnemesi rahat olsun diye yemeği ağzında çiğneyip çocuklara verebiliyorlar. Gerçi günümüzde bunu işte bir takım alet ve edevatla da yapabiliyorlar. Ama varsayım ağzıyla bunu yapsa, ki eski dönemde bu çok yaygın olan bir işlemdi, oruçlu bir kadının böyle yapması da mekruhtur. Her ne kadar orucu bozulmasa da o yemeğin tadını hissetmiş olmasından dolayı mekruh bir işlem yapmış olur. Ama imkâne lehâ minhubud, yapmama imkânı varsa. Yani işte başka bir takım alet ve adavat ile onu çiğnenmiş bir hale getirebiliyor. İşte blender gibi vasıtalarla veya oruçsuz bir kadın ile bunu yapabiliyor. Veyahut da keyfi bir uygulama olarak bunu yapıyorsa bu durumlarda orucu bozulmasa da e, mekul işlemiş olur. Ama işte yemeğin sıcaklığını ölçebilme adına. Çünkü çocuğa verecek, çocuğa zarar verir. Sadece sıcaklığını anlayabilme adına ona dilini veya dudağını değdirmesi tabi o yedi, almış olduğu gıdayı, sıvıyı yutmamak kaydıyla o zaman bu bir gerekçesi vardır, şer'i bir gerekçesi vardır. O takdirde de herhangi bir kerat işlemiş olmayacaktır. Yine devam edelim. Ve madgul sakız çiğnemek la yufdurus saime oruçluya iftar ettirmiş olmaz. Yani orucu bozmaz ama şu kadar var ki ve yukruhu bu kişinin oruçluyken sakız çiğnemesi mekruhtur. Çünkü orucunu yiyormuş gibi bir vehmettiriyor. Böyle bir töhmet oluşturuyor. Tabi yine şunu da vurgulayalım. Buradaki sakızdan kast edilen içinde herhangi bir aromanın veya bir şekerin olmadığı sakızdır. Yani tabi sakızdır. Çam sakızı diye tabir edilen e, attarlarda satılan sakızlardan bahsediyoruz. Yoksa bakkallarda satılan sakızlar eğer şekerli ise bu bir e, aroma vardır, bir tat vardır ve ondan bir takım şeylerden istifade olacağı için bu orucu bozar. Ama hiç tatsız tuzsuz bir sakızı sadece ağızda çiğnemek orucu bozmaz. Çünkü vücuda bir şey girmemiştir hakikaten. Ama töhmede sebebiyet verdiğinden dolayı kerahattan de hali değildir. Bu satırı okumakla da orucun mekruhlarını bitirmiş olduk. Tabi aslında daha birçok mekruhlar var ama okuduğumuz kitap metin kitabı olduğu için fazla detaya girmeden sadece ilmihal bilgisi olarak bunlara temas etmiş oluyor. Şimdiden sonra okuyacağımız bölümde ise e, Oruç tutmamayı Mubah kılan özürler Yani kişiye oruç farz olduğu Halde o kişinin oruç Tutmaması daha sonraki günlere Bırakmasına ruhsat verilmiştir Nedir bunlar onlardan bahsedeceğiz Wa men kâne merîdan fi ramadan Bir kimse ramazani Şerif ayını idrak ettiği halde Hasta olsa Ama nasıl bir hastalık Fekhafe İnsame izdade maraduhu, şayet oruç tutarsa hastalığı artacak. Tabii bunu biraz daha genişletelim. Tedavisi gecikecek veya hasta olacak. Böyle bir durumda eftara ve kada bu kimse oruç tutmaz ve gününe gün olarak kaza eder. Çünkü İslam dini kolaylık dinidir, zorluğu öngören bir din anlayışı değildir. Dolayısıyla bir insan hasta ise veya hastalık ona tahakkuk edecekse veya tedavisine zarar verecekse, iyileşme süresi gecikecekse, tabii bütün bunlar ya galebe-i ile olur tecrübeyle olur veyahutta da adil Müslüman bir doktorun ona tavsiyesi, yani sen oruç tutmaman gerekir, tutarsan senin tedavin gecikir veya hastalığın artar veya farklı bir takım hastalıklara düşersin şeklinde bir ifade kullanıyor ise bu manada bu kimsenin oruç tutmama ruhsatı vardır. Ama oruç farziyeti zimmetinden düşmüyor. Sadece eda ile mükellef değildir, bu hastalık kendisinden kalktığı zaman kaza etmekte mükellef olacaktır. Şu kadar var ki hastalık kendisinden hiç kalkmayacak ise ne yapacak onu da ileride okuyacağız. Ve inne müsaferen yine Ramazan-ı Şerifi idrak eden kişi müsafer ise şer'i anlamda seferi kişi yani seferde olan bir kimse ise e, aynı zamanda la yastadirru bisom oruç tutması da ona zarar vermiyor. Yani bedensel kuvveti var, sağlığı yerinde ama müsafer. Böyle bir kimsenin fasaumu eftal oruç tutması iftaldır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de veya ente hayrul lekün buyuruluyor. Eee olan kimseler için oruç tutması eftaldir. Ama bununla beraber tutmayacak olursa ve eftara ve kada caze. O seferlik döneminde oruç tutmasa daha sonradan bunu kaza etmesi de caiz olur, sahih olur. Bu kişi için de bir mübahallık söz konusu vardır. Tabii burada yine ifade edilmesi gereken birkaç mesele var. Seferin mazeret kabul edilmesi oruçlu yani oruç gününde kişinin misafir olması durumundadır. Söz gelimi kişi oruca başladı, oruca niyet etti ve sefere çıktı. Ha ben seferdeyim dolayısıyla orucumu bozabilirim ruhsat vardır anlayışı bu kişi için böyle bir ruhsat yoktur. Bu insan orucunu bozamaz. Peki buna rağmen bozarsa ne olur? Buna rağmen bozarsa günah işlemiş olur. Gününe gün olarak kaza etmesi gerekir. Şu kadar var ki kaza, kefaret gerekmez. Çünkü dediğimiz gibi burada da bir şüphe oluştuğundan dolayı yani seferlik bir şüphedir. E, bu manada bu kimseye kefaretin gerekmeyeceği e, daha geniş kitaplarımıza yer verilmiştir. Ama e, ruhsat bu kişi hakkında tanınmamıştır. Çünkü sen oruca başladın ve başladığın zaman mukimidin ve gün içinde sefere çıktıysan oruca devam etmek zorunluluğun vardır. Diğer bir mesele kişi mukim akşamleyin evinde diyor ki yarın ben sefere çıkacağım, yola çıkacağım, uzun bir yola gideceğim. Geceden niyet etmesem olur mu? Ki bu gibi suallerle çok karşılaşabiliyoruz. Tabi bu kimse eğer imsaktan önce yola çıkacaksa hiçbir sıkıntı yok. Çünkü zaten orucun başlayacağı anda bu kimse misafir olacağı için ruhsat bu kişiye tanınmış olur. Ama öğle vaktinde yola çıkacağım. Yani imsak vakti girdiğinde bu kimse mukim olacak ve gün içinde sefere çıkacak. Oruca başlarsa bozamaz. Peki başladığı bir orucu şey, hiç oruca başlamayacak olursa böyle bir ruhsat buna tanınır mı? Bu noktada farklı rivayetler var. Bazı kaynaklarımızda Ömer Nasuhu Efendi'nin ilmalinde de bunu görebiliriz. Arapça kaynaklarda Bedaide de bunu görebiliriz. Ee, bazılarında diyor ki e, kişinin şu anda fil vaki nefs-ül emirde bulunmuş olduğu an mukim olduğu için ve oruç zamanıyla da mükellef olduğu anda da mukimlilik kendisinde var olduğu için bunun tutmama ruhsatı yoktur. Çünkü sefere gidecek, sefere gitmesi bir fiildir. Fiil ise icrata dökülmedikçe yani e, e, amele dökülmedikçe bu kişiye misafir hükmü verilmez. Dolayısıyla misafir hükmü kendisine verilmiyorsa neye binaen oruç tutmayacak? O yüzden deniyor ki bu kişi hakkında bir ruhsat yoktur. Oruca başlamakla mükellef kılınır. Diğer bir görüş ise o ki bu adam sefere çıkacağı kesindir. Tutmama ruhsatı bu kişiye verilmiştir dense de bu noktada da tercih edilen görüş aslında e, oruç e, konusunda ruhsat kendisine tanınmamış olması. Dediğimiz gibi niye tanımıyor? Çünkü ileriye dönük ben sefere çıkacağım. Bu bir niyettir. Niyet ile insan misafir olmaz. Belki bizati çıkmasıyla yani o seferi icra etmesiyle misafir olur. Bunu fıkıh dilinde fiil ve terk olarak konuyu değerlendiriyorlar. Fiilde icraat gerekir, terk ise mücerret niyetli olur. Bir örnek vermek gerekirse... Diyelim ki e, seferi olan bir mesafeye gittiniz ve orada 15 gün kalma niyetindesiniz veya 20 gün kalma niyetindesiniz. Orada mukimsiniz namazlarınızı dört kılmakla mükellefsiniz. 2 gün 3 gün kaldıktan sonra şöyle niyetlendiniz. Dediniz ki ya yarın ben e, çıkarım yola, yani bu kal işimi gördüm 15 gün kalmama gerek yok evime dönerim memleketime dönerim diye niyetlendiniz. Niyetlendikten sonra namazlarınızı dört mü kılacaksınız iki mi kılacaksınız? Kitaplarımız açık ve net bir şekilde diyor ki yine dört kılmaya devam eder. Niye? Çünkü oraya gitti ve orada 15 gün kalmaya niyet ettiyse bu insan mukim olmuştur. Yarın sefere çıkmaya niyet etmesi ise bu bir fiildir. Fiil ise mücerret niyetli olmaz. Daha ki onu icra etmedikçe yani sefere gitmedikçe yola çıkmadıkça bu kimsenin mukimliği bozulmaz deniyor. Bunun aksini düşünelim. Nasıl aksini? Diyelim ki yine seferi olan bir mesafe, bir yola gittiniz, bir memlekete gittiniz ve gittiğiniz yerde niyetiniz beş gün kalmak. Yani on beş günden daha az kalmak. Siz orada seferisiniz. Sonra bu zaman zarfında, üçüncü, dördüncü günde işiniz uzadı. Dediniz ki ya yok ben burada on beş gün kalacağım diyerek niyetinizi değiştirdiniz. Otomatikman mukim olursunuz ve o andan itibaren namazlar dörde intikal eder. Peki ne fark var arada? Seferi iken ikamete niyet ederek namazım dörde intikal ediyor da mukimken sefere niyet ederek niye namazım ikiye düşmüyor? İşte fiil ile terk arasındaki farktır. Çünkü ikinci misalimizde misafir olan bir kimse ikamete niyet etmesi demek seferi terk etmesi demektir. Terk ise fiil değildir ve mücerret niyetle gerçekleşir. Velek ki onu daha henüz icra etmiş olmasa bile. Ama mukim iken sefere niyet etmek, sefer bir fiildir, bir iştir. İş ise mücerret niyetle gerçekleşmez. Illaki icra edilmelidir, yapılmalıdır, ortaya konulmalıdır. Ortaya konulmadıkça bu insanın hala daha şu anda mevcut olan hüküm neyse o hüküm devam edecektir. İşte bu mantıkla bu konumuza bakacak olursak, siz şu anda hali hazırda yani imsak vaktinde evindesiniz ve seferde değilsiniz, mukimsiniz. Dolayısıyla oruç tutmama, oruca başlamama ruhsatı sizin için daha henüz gerçekleşmedi. Ve siz ileride sefere çıkma niyetinde olmaklığınız ile bu ruhsata sahip olduğunuzu söylüyorsunuz. Oysa bu bir fiildir, fiil ise mücerret niyetle gerçekleşmez. Ama dedik ya bu noktada farklı rivayetler de var olduğu için farklı görüşler de vardır. Ama ihtiyaz sadedinde bu şekilde hareket etmek uygun olandır. Ama bizatihi seferdesin ve imsak vaktinde de seferde olacaksın. O zaman kişinin seferdeyken niyet etmeme ruhsatı vardır. Peki gerek misafir olsun gerek işte hasta olsun yani oruç tutmamasına ruhsat verilen bu kimse olacaktır. O haliyle vefat edecek olur ise bu oruçtan dolayı ahirette mesul olur mu olmaz mı? Şimdi ondan bahsedecek. Ve imme'te'l-merid ev'l-musafir. Oruç tutmasına, oruç tutmamasına ruhsat verilen hasta veya misafir olan kimse ölse ve huma ala halihi aynı halleri devam ederken ölse, yani hastayken ölse veya seferli ki haldeyken ölse lem yelzem huma'l-kaza. Bu kimselere kaza gerekmez. Tabi ibareyi zahir olarak baktığımız zaman biraz tuhaf geliyor. Yani ölmüş bir insana kaza lazım gelmez demek ne anlama geliyor? Yani kaza lazım gelir desek ne olacak? Nasıl bu kaza edecek? Burada aslında vurgulanmak istenilen kaza değil, bunu vasiyet edip etmemesi. Seferde olan bir kimse, hasta olan bir kimse oruç tutmama konusunda kendisine ruhsat verilmiştir. Ancak o hal kendisinden gitti, gittiğinde ise o kadarlık bir miktar ile o orucu tutmakla mükelleftir. Örneğin 10 gün hasta olan bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında 10 gün oruç tutmama ruhsatı vardır. Daha sonradan sağlık kazandı Ramazan'dan sonra. Kaç gün sağlık kazandıysa, kaç gün sıhhatli yaşadıysa o kadarlık günleri kaza etmekle mükellefti. Etmeden eğer ölüm hastalığına yakalanır ise bu kimse o günlerin fitresini verilmesi noktasında yani kefareti noktasında vasiyet etmekle mükelleftir. Vasiyet etmeden ölecek olursa ahirette onlardan dolayı mesul olacaktır. Diyelim ki 10 günlük oruç borcu var. 5 gün sıhhatli yaşadı ve vefat etti. Bu kimse 10 günlük oruçtan 5 ile mükelleftir. 8 gün yaşadı 8 günle mükelleftir. 10 gün yaşadı Sahatlı bir şekilde on günün hepsiyle mükelleftir. Ama sıhhatli bir şekilde bir günü dahi olmadıysa bunların hiçbiriyle mükellef olmayacaktır. İşte buradaki ibarede vurgulanmak istenen aslında budur. Yani kaza lazım değildir derken bundan dolayı bir mesuliyeti yoktur. Mesuliyeti olmadığı için e, bunu vasiyet etme mecburiyeti de bu kişi için olmayacaktır. Ama ve sahal el meridu ve ekamel misafir o hasta olan kimse sıhhat bulsa veya o misafir olan kimse ikamet etse mukim olsa yani oruç tutabilecek duruma gelse mükellefiyetlik kendisine yöneltilse sünne mata sonra her ikisine yani iki misal üzerinden gidiyorum mariz da misafir vefat edecek olsa lezimehuma el qada bi kadri sıhhati ve el ne kadar müddet sağlıklı kaldıysa, ne kadar müddet mukim olduysa o kadarlık vazifeli yani o kadarlık zamanında o ibadetleri kaza etmekte mükellef olacaktır. Bakın orucun kazası muvassadır. Yani bir insanın oruç borcu varsa ömrünün sonuna kadar bunu yapmakla yapacak olursa bu vazifeyi yerine getirmiş olur. Tabi kazaya kalmasındaki etken şer'i bir etkense yani ruhsat verilen bir etkense bundan dolayı mesul değil. Ama ruhsat verilmediği halde kendisi kazaya bırakmışsa velev ki daha sonradan kaza ise bile bu sorumluluktan kurtarmış olsa da vaktinde bunu yapmadığından dolayı mesuliyeti devam eder. Bundan dolayı tövbe istiğfar etmesi gerekir. Mevla diler saf eder, diler saf etmez. Allah katındadır. Yani kaza yapmak demek oradaki mesuliyeti külliyen iptal etmek anlamında değil. Sadece mesuliyet, evet o ibadetle mesul olma konusunda mesuliyetini yitirmiş olur. Ama onu kazaya bırakması eğer şer'i bir gerekçeden kaynaklanmamışsa bundan dolayı günahkardır. E, bu günahın telafisi ise gerçek anlamda tövbe istiğfardır. İşte burada da vurgulanmak istenilen nokta e, ne kadarlık bir zamanda bunu, yani bunu telafi edebileceği bir zamanı olduğu halde yapmaması. Yani ömrünün sonuna kadar bunu yapabilir. Ama ölmeden bu vazifeyi yerine getirmek zorunda. Eğer yapmadan ölecek olursa kendisine imkan verilmiş demektir. ve Bu imkan zaman zarfında da bunu kaza etmemiştir. O zaman mesuldür. Mesul olduğundan dolayı ahirette sorumlu olacak. Peki ne yapmalıydı? Ölmeden önce vasiyet etmeliydi. Vasiyet etmişse malının üçte birinden o kadar bir miktar, kaç gün oruç borcu varsa her bir gün için bir fitre miktarı tasattık olarak verilmeliydi. Ama eğer bunu yapmamış ise yani vasiyet etmemişse artık o mal tamamıyla varislere intikal etmiştir. Varislerin mecbur olmamakla beraber babalarının bu oruç borcunun fitresini vermeleri, fidyesini vermeleri güzeldir. Ama hukuksal anlamda böyle bir mecburiyetleri yoktur. Çünkü insan hali hayatta iken malına sahiptir. Hali hayat nihayete erdiği zaman o bir nevi emanet olduğu malı kendisinden sonraki geri kalan emanetçilere devretmiş olacağından dolayı çocuklarının o maldaki sahipliği kendi malı olarak değerlendirildiğinden dolayı babalarının oruç borcunu ödeme mükellefiyetli yoktur. Ama tabii ki salih bir evlat, hayırlı bir evlat bu noktada babasının oradaki sıkıntılarını bertaraf edebilme adına bunu yapması tabi ki şiddetle tavsiye edilmektedir. O yüzden burada kazası lazımdır veya kazası lazım değildir şeklindeki ifadelerden tamamıyla anlamamız gereken vasiyet etmesi gerekir veya vasiyet etmesi gerekmez şeklinde bunu anlamamız gerekir. Ve qadau Ramazan inşa ferraquhu ve inşa tabahu. Burada bitirelim. Gerçi vaktimiz doldu ama konumuzla alakalıdır. Ramazan-ı Şerif ayındaki orucun kazası bu şartı yoktur. Kişi dilerse bunları peyderpey ayrı ayrı zamanlarda da tutabilir. İsterse bunları peş peşte de tutabilir. Hatta ve in akharahu hatta dekale el ramadanun akhar. Ta ki kişi Ramazan ayındaki borcunu tehir etti etti etti ve ikinci senenin Ramazan'ı gelse Sâme o ikinci senenin Ramazan ayında Ramazan orucunu tutar yani edasını tutar. Çünkü Ramazan ayında kişi hangi niyeti getirirse getirirsin o kimsenin tuttuğu oruç eda olur. Kaza olmaz, nafile olmaz. Bazı harici durumlar var ki o da yeri geldikçe konuşuruz. Ee, sonra ne yapacaktır? Ramazan geçtikten sonra o birinci kazayı da yani birinci Ramazan'da tutamadıkları oruçları da kaza edecektir. Ve tehir ettiğinden dolayı yani bu kadar zaman tehir ettiğinden dolayı da herhangi bir fidye vermesi gerekmez. Özellikle ve la fidye ifadesini hanefi fıkhında kullanılması bu nokta şafilerle hanefiler arasında farklı olduğundan kaynaklanıyor. Çünkü şafi mezhebine göre bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında oruç kazaya kazayı bırakmışsa onun kazasının diğer Ramazan gelmeden önce yapmakla mükelleftir. Eğer diğer Ramazan e, geldiği halde hala da o kazayı yapmamışsa bu sefer hem kaza yapacak hem de onun fidyesini verecek. Ama Hanefi mezhebine göre böyle değil. Bu muvassadır. Ömrün sonuna kadar mühleti vardır. Yeter ki borcunu ödemeden ölme. Borcunu ödemeden ölürsen o zaman mesul olur kişi. Ama ödemeden yani o hali hayatında bir şekilde onu kaza ederse tehir etmiş olduğundan dolayı herhangi bir mesuliyeti söz konusu yoktur ve bundan dolayı fidye vermesine de gerek yoktur diyecek vaktimizi bayağı geçirdik. Burada kalalım. Allah-u Teala Hazretleri yanlışlık yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Hakkıyla anlayabilmeyi, hakkıyla anlatabilmeyi de cümlemize nasip eylesin inşallah. Bu vesileyle de Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme, الرحيم Rhamanü Rrahim, Malikiyü Um-Din, İya'k nəğb ede v İya'k nəstəgin, İhdin al-cirat al-mustaqim, Cirat al Altyazı